ünün 15 yılında Bilge Karasu Evet ölümünün 15 yılında Bilge Karasu köşemizin ikincisini yayınlıyoruz bu akşam canlı yayındayız 1905. 55 şu anda. Yayının başında da ilan ettiğimiz gibi Yıldırım Arıcı programcımız ve Bilge Karasu'nun öğrencilerinden Yıldırım Arıcı telefon attığında. Merhabalar Yıldırım. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Öncelikli olarak yayına katıldığın için, bu vesileyle katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Ee, hemen şununla başlamak istiyorum. Senin... Bilge Karasu'dan, Bilge Bey'den ders alma sürecin, öğrencilik sürecin biraz enteresan olduğunu biliyorum seninle yapmış olduğumuz özel sohbetlerde. Önce bunu anlatarak başlar mısın lütfen? Evet, her insanın hayatında bir dönüm noktası vardır belki de. Benimkinde çok önemli bir dönüm noktası var. 1979'da ben Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğrenciydim. Hatta üçüncü sınıf öğrencisiydim. O sene yayınlanan bir kitabı okudum ve benim bütün hayatım değişti diyebilirim. Bu kitap Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi'ydi. Kitabı okuduktan sonra ben bu kişinin tabir, tabir caizse çırağı olmak, öğrencisi olmak istedim. Ee, ve hemen e, bölüm değiştirip, sınava girip bölüm değiştirip bu isteğimi de gerçekleştirdim. Bilge Karası benim e, danışman hocam da oldu aynı zamanda. Hı hı. Daha sonraları e, onun müthiş e, dillere destan derslerini aldık, aldım. E, metin okuma yazma, yabancı dilde felsefe metinleri ve modern mantık dersleriydi bunlar. E, ama her şeyden önemlisi kendi icadı diyebileceğim metini Bir metni okumak ve yazmak üzerine Verdiği derslerdir Evet, En temel karşına çıkan mesele neydi Onun eğitmenliğinde Yıldırım ee, Bu Sanki bir Rönesans büyük ustasının Çırağı olmak gibi bir şey Diyebileceğim her konuda Yetkin bir Ustanın yanında yetişmek Başka bir ayrıcalık Dolayısıyla her şeye dair Olabiliyor bu ...saçırak ilişkisi. Tabi temelde dil vardı. Çünkü hı hı. E, dil... ...hem içinde bulunduğumuz... ...bölümün, felsefe bölümünün... E, ...temel aracıydı. Hem de bizim içinde yaşadığımız... ...dünyanın bir e, temel ama, aracıdır. Bu dil içinde... ...yetkinleşmek, dili çözümlemek... E, ...bunun üstünde... ...mantıksal e, kuranlar... ...içinde... E, ...araştırma yapmak... İnsanın ufkunu genişletmek bütün bu şeylerin hepsi birden belki çok yoğun bir biçimde Bilge Karasu tarafından bize verilen derslerin temelini oluşturuyor diyebilirim. Peki bunu şunun da desteklediğini söyleyebilir miyiz Yıldırım? Bilge Bey'in aynı zamanda çok dil biliyor olması da bu verdiği derslerde de en önemli etkenlerden biridir diyebilir miyiz? Evet yani bir filologtu her şeyden önce bir tarihçiydi felsefeciydi. Benim bildiğim 15'den fazla dili, anadık dili gibi evet. konuşurdu. Ölmeden önce Japonca dersi aldığını hatırlıyorum. Hı hı. Yani dil konusunda bu kadar bilinçli bir ustanın yanında bu konusunda çalışmak tabii büyük bir ayrıcalık. Evet, çok şanslı buluyorum seni bu anlamda. Peki şunu da soracağım başka bir eserine geçmeden önce. Neydi Göçmüş Kediler Bahçesi'nde seni vuran ve hayatını değiştiren? Göçmüş Kediler Bahçesi bir kere o ana değin okuduğum yani e, ders gereği sürekli kitap okurduk. Bütün klasikleri okurduk tabii ki. E, ama o güne değin okuduğum her şeyden farklı bir e, metinle karşılaşmıştım. E, kendi içinde bir kurgusu olan sinematografik ve fotoğrafik bir dili olan bir e, metinle karşılaşmıştım ki... O ana kadar böyle bir şeyi okuduğumu hiç düşünmüyorum. Hala da okuduğumu düşünmüyorum böyle bir metni. Peki asıl seninle konuşacağımız diğer eserine geçelim. Uzun sürmüş bir günün akşamını genel olarak nasıl değerlendirmek istersin? Biraz önce Göçmüş Kediler Bahçesi için söylediğim şeyi sinematografik ve fotoğrafik bir dili olma tanımı tabii ki uzun sürmüş bir günün bir günün akşamı içinde söylenebilir. Tabi felsefi derinliği ve etik derinliği içinde bu sadece teknik bir çerçeve. Diğer anlamsal bağlantılarına girersek bir felsefe kitabı olarak tanımlayabilirim bu romanı. Peki romanda sürekli izi sürülen ikonografi ile ilgili olarak sen neler düşünüyorsun bu kitap bağlamında, roman bağlamında? Ee, i̇mgelerin put, kı put kırıcılık dönemi, e, ikonoklasm dönemi 8. yüzyılda ortaya çıkmış bir, Bizans'ta ortaya çıkmış bir olgu. Yaklaşık 100 yıl sürmüş. E, resim yasağı getirilmesi, e, bir inanca resim yasağı getirilmesi tabii ki çok e, önemli bir değer yargısının kayması anlamına geliyor. Bu değer yargısı içinde e, yer alan iki keşişin, Joachim ve Andronikos'un e, hayatlarını... Bu değer kayması ve değer yok olması bağlamında ele alıyor Metin. Bizim Oruç Aroba ile yazdığımız bir senaryo çalışması var bu hı hı. kitap üzerine biliyorsun sen. Biliyorum, dedim. evet. Bu senaryo çalışmasının temelinde de bu değer kayması var. İkonoklasm ve İdolatri arasında gidip gelen bu iki kahramanın Kahramanlık kavramının inanç ve baskı rejimi ikiliğinin, öykünün iki ana karakterinin ilişkileri, yaşamları, ölümlerinin arka planında bir değerlendirme ve eleştirisi olmasını amaçlıyorduk biz bu senaryoyu yazarken. Aynı zamanda tarih içinde bir eylemde bulunmanın nasıl sonuçlar yaratacağını, iktidar çeliş, çekişmelerinin aslında... Hiçbir şeye yaramadığı, önemli olanın insan değerlerinin korunması, evrensel etik değerleri yaşatmak yolunda eylemlerde bulunmak olduğunu e, anlatmaya çalışacaktık ki e, görüldüğü gibi bu 18. yüzyılda geçen bir e, çerçevesi içinde geçen bir konu olmasına rağmen bugün de e, geçerli, yarında geçerli olacak bir konu. Peki Yıldırım, niçin... Bu eseri seçiyorsun, film yapmak istiyorsun bunu. Niçin Bilge Karasu'nun başka bir eseri değil de, biliyorum diğerlerinde de aynı şeyi söyledin, sinematografik yönelimi. O yüzden sana bu soruyu soruyorum. Aha. Niçin başka bir eseri değil de uzun sürmüş bir günün akşamını filme çekmek istiyorsun, film yapmak istiyorsun? Uh, aslında en zor olanı <gülüyor> seçmişiz gibi bir şey evet. diyebilirim. <gülüyor> Benim de ustam uh, Oruç Arıoba onun isteğiydi her şeyden önce. Onun da ustası Bilge Karasu. Uh, biz üç kuşak bir e, usta çırak ilişkisinin bir e, sonucu olmasını amaçladık Oruç Bey'le. E, en önemli eseri tabi ki e, diğerleri de önemlidir ama uzun sürmüş bir günün akşamıdır. Çünkü demin bahsettiğim nedenlerle felsefi ve etik e, a, anlamda bir problematiği ortaya koyar. Ve dün de geçerliydi bugün de geçerlidir bu problematik yarın da geçerli olacaktır. Dolayısıyla bu film zaman dışı bir değer taşıyor. Peki gelelim filmle ilgili düşündüğün estetik biçime uzun sürmüş bir günün akşamını nasıl bir estetik formatta, formda göstermek istersin izleyenlere? Nasıl bir estetik anlayışla nasıl mekanlarda nerelerde göstermek istersin? Çok zor bir dönem filmi olması itibariyle bu büyük bir sorun tabii ki. Evet. E, prodüksiyon anlamında. Fakat estetik değer olarak e, Bilge Karas'ın yarattığı imgeleme -gelem, düş dünyasını ve gerçekliği e, mümkün olduğunca zedelemeden <gülüyor> ama e, kötü taklitlere e, kötü kolaylıklara e, kaçmadan bu değerleri tam olarak yakalamaya çalışmak bir e, şey olabilir, ilke olabilir diye düşünüyorum. Evet, umarım çekersin bu filmi. Biraz zor e, görünüyor prodüksiyon açısından evet. ama... ...halen e, Oruç Aroba ile bu konusunda çalışıyoruz. Elbette, Sen de biliyorsun. Elbette. <gülüyor> hayat devam ediyor. Umarım çekersin, umarım çekeriz de diyebiliriz bu evet. arada tabii ki. Son olarak da şunu bize aktarır mısın lütfen? Çok fazla bilinmeyen bir yönü diyebiliriz herhalde Bilge Karasu'nun e, piyano virtüözitesiyle ilgili olarak evet. neler söylemek istiyorsun? Ya benim bildiğim çok küçük yaşlarda piyano dersleri almaya başlamış. O da bir dil bir çeşit biliyorsun müzik. Evet. E, Bilge Karasu'nun her dili e, dil üstüne yatkınlığı kadar müzik dili üstüne de büyük bir yatkınlığı var. E, piyano'dan piyano dersleri alarak başlamış. Ben e, dinlerim de kendisini. E, müthiş bir e, piyano virtüözü olduğunu söyleyebilirim. E, hatta bazı besteleri de var biliyorsun. metinle müzik arasında gidip gelen. Çeşitlemeli korku. Evet. evet. evet. Başka evet. şeyler de vardı kafasında ama bunları gerçekleştiremeden öldü. Çok erken kaybettik. Evet. evet. E, müzikle, müzikle her zaman yatıp kalkan bir insan. E, ingeleri müzik dünyasında da kurmaya çalışan, onları Yeniden yorumlamaya çalışan bir insan tabii ki. Peki, çok teşekkür ediyoruz Rica yayınıza katıldığın ederim. için. Senin de bilgin olsun. Şimdi ölümün 15. yılında Bilge Karasu için Flipklas Solopiona albümünden Metamorfoz 4'ü dinleteceğiz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum tekrar Yıldırım. Ölümünün 15. yılında Bilge Karasu